Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'im, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yine yepyeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bu sefer çok farklı bir program. Evet bu, bu haftaki program enteresan çünkü 80 küsürüncü programdayız ama ilk defa herhalde iki konuk ağırlıyoruz. Evet, masanın etrafında ilk defa dört kişiyiz. Dört kişiyiz evet bu akşamki konukları hemen tanıtalım. Sevgili Zeynep Düvenci ve sevgili Denizhan Dağdelen bizlerle e, yeme içme sektörüne yakın olanlar eminim ki e, onları tanıyacaklardır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sesler çok farklı yani. <gülüyor> yani işte, Şimdi işte, gençler ha. vallahi ben buradan bakıyorum. Gözlerin içi pırıl pırıl. Ne evet. yapalım? Yine her zaman Ki gibi gibi bir eğitimle başlayalım. Evet. Eğitimle Zeynep, başlıyoruz. senle başlayalım istersen. Başlayalım. Bu sefer eğ eğitimle başlayıp ikiliyoruz. Evet efendim. Hoş bulduk tekrardan. Ee, eğitim derken nereden başlıyoruz? İster lise, ana okul lise, Tamamen okay. Lise, Işık Lisesi, Ayaza mezunuyum ben. Ondan sonra e, Bilkent İşletme, dört sene. Sonrası e, New York ve hayatım başladı. Ondan evet. sonra diyeyim. E, i̇ş hayatı başladı New York'ta. Ondan sonra İstanbul. Dur, dur iş hayatına. İş hayatına, hayatına girmiyorum. Daha eğitimi, eğitim değil. Eğitimi. Daha, evet. Işık Lisesi çok kıymetli bir okuldu. Çok. Bir yani. Kışık e... Lisesi'nden biz kimi misafir ettik? Zeyden. Zeynep Sezarmanı. Ay, Zeynep Sezarman evet çok iyi tanırım hem de. Ee, tabii o da e... konuklarımızdan da herhalde 3 hafta falan oluyor. Çok da, da severim. Çok evet. da severim. Biz Zeynep Sezerman'la bir de bir... Aa. Fotoğraf serüvenimiz var beraber. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Aynen. O da bizim bizim belki sonra da konuşacağımız konulardan biri olan biz hala yüzüyoruz ve Zeynep de bizim orada yüzerken çok fotoğraflarımızı çekti. Aa, ne güzel. Ee, sonra biz böyle çok samimi olduk. Dedik bu sıcaklık nereden geliyor? Meğerse o da ışık hissettiğimiz. <gülüyor> evet, tabi tabi, evet. Ondan sonra doğru. aynen, aynen ve e, hatta o vakıfta hala görev alıyor. Görevi, e, evet, evet. İstedi ki hani ben de onlara böyle benim enerjimi bir sevdi falan filan beraber iş yapalım. Tamam mamam öyle bir dostumuz da var onunla Hayır, aynen. Süper çok güzel. Işık Değilfim. Lisesi e, benim hayatımda da çok güzel yeri olan bir yer. Artı benim annem de Işık Lisesi mezunu olduğu Oo, için. E, aile boyu. Aile, aile boyu, boyu bir serüven. Evet. Çok güzel. Peki Denizhan seni biraz dinleyelim. Eğitim ile ilgili. Tabii ben Kadıköy çocuğuyum. Kızıl Toprak'ta <gülüyor> doğdum büyüdüm. Nurettin Teksan ilk öğretim okuyla eğitim hayatına başlayıp Fenerbahçe'de ardından Kenan Evren Anadolu Lisesi'ne girdim. Stad'ın hemen yanında. Şu anda ismi değiştirildi. İstanbul Anadolu Lisesi oldu. Evet. Hatta şimdi inşaatta galiba Fenerbahçe'sinin yanına doğru, doğru, bir şeyler buluyor. Evet, evet. Ardından ben milli yüzücüyüm. Her yüzücü gibi benim de hayalim. Galatasaray yüzcüsüyüm bu arada. Ee, liseden sonra burs alıp Amerika'ya, üniversiteye gitmekti. Dolayısıyla liseden sonra bunu başardık. Chicago'ya, Illinois Institute of Technology'ye gittim. İşledim mühendisliği okumaya. Fakat e, daha öncesinden de tabii lisede bir sene kültürel değişim programına gitmiştim. Orada bir mutfakta cep çıkarmak için çalışmıştım. Dolayısıyla bir mutfak zehrini almıştım. Sonra üniversiteye gittiğimde de yine bir restoranda çalışırken aşçılık e, tutkusu o zamanlarda başladı evet, yani. E, ağır geldi birazcık. Hatta baya baya bir ağır geldi. E, Ahmet abinin oğlu gibi ben de. <gülüyor> dedim ki ben işletme mühendisi olmayacağım. Olmayacağım. <gülüyor> Aşçı olacağım. İşte üniversitedeki benim advisor'a gittim. Dedi ki ya yani, if you wanna be a belly dancer go be a belly dancer yani. Hemen ben aldığım o gazla gittim. Çıkışımı yaptım okuldan. Döndüm Türkiye'ye. Tabi yani aşçılık okullarını Amerika'da araştırmadım mı araştırdım ama orada tabi senelik 40-50 bin dolar Culinary Institute var Amerika mı vardı CIA de, Hiçbir tanesinde de gel gör ki yüzme takımı yok yüzme bursu da yok <gülüyor> Maalesef <değil gülüyor> Üniversitedeki öyle. gibi aynen Ondan sonra biz tıpış tıpış geriye Türkiye'ye burada şeyi bulduk Ozanlar Bir Yeditepe Üniversitesi'nde gastronomi bölümü vardı Turlu o... Şafkay'ın kurdu Evet aynen öyle e, baktım onun da senelik ücretleri birazcık fazla. Çek. Mutfak Sanatları <gülüyor> Akademisi'ni <gülüyor> gördüm. Bu arada da tabi baba arkadan çekildi. Çünkü istiyordu ki işletme mühendisliği. <gülüyor> tabii, tabii, tabii. Bir kızgınlık ee, var orada. E, e. Acayip bir kızgınlık onun var. Onun için evet, vermiyorum evet. dedi okul parası. Ya o ne kadar yapalım. acı bir şeydir ya. Evet. Yani, yani Çocuğun istediği şeye yönel... Bizde çok var o maalesef. Var. Var. Hala var. Bizim millette çok var. Evet. Tabii ben ilk söylediğime ben aşçı olacağım diye ciğeri beş para etmez adamlara yemek mi yapacaklar işte <gülüyor> çok, evet çok enteresan bir kafa yapısı yani bu. Ciğer onlarda. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru evet. Doğru. Ondan sonra Mutfak Sanatları Akademisi'ni bulmuştum o zaman. O zaman sene 2006 sonları 2006. E, senelik 8000 liraydı pastacılığı. Anneme gittim dedim ki babamı ikna et lütfen. Son bir bin lira. Ondan sonra sizden <gülüyor> <gülüyor> hiç para almayacağım dedim. Annem bir şekilde gitti babamla konuştu falan filan. Gittik beni yazdırdık. O zaman etilerdeydi. Kampüs. İlk Evet, aynen. İşte oradan pastacılıkla başladı. Ondan sonra oradan sonra birkaç yerde çalıştım. Sonra aşçılığına gittim. Yeni kampüslerine geçtim. Maslakta falan filan derken ben çalışma hayatıma başladım. Sonra baktım olan üniversite okumayan mezun olmayan adama adam gözüyle pek bakılmıyor diye bir açık öğretime girdim. Açık örtüme hemen 4 senede hem çalışırken bitirdim. Sonra da Bilgi Üniversitesi'ne gittim. O zaman sosyal medyayla falan çok ilgiliydim. Ee, çok hoşuma gidiyordu. Ee, Bilgi Üniversitesi'nde Levent Erden'in kurduğu bir şey vardı. Next, Next, Academy. Next Academy diye bir interaktif pazarlama yüksek lisans programı. Oraya girdim. Onu da yaptım. Çalışırken Ruffles Otel'de. Bu şekilde eğitim hayatımı tamamladım. Süper. Peki Zeynep sen de bir, yani yeme içmeyle ilgili bir eğitim hiç öyle bir eğitim öyle bir yok. Şey ben yok. tamamen alaylı aileden. Benim hem anne tarafım hem baba tarafım inanılmaz hani mutfak meraklısı. Anneanne, yani. babaanne, anne. Onlar nereli? Ee, şöyle biz anne tarafım 8 göbek İstanbulluyuz. Ciddi eski bir aile. Anaannem, babaannem e, göçmen Bursa'ya gelmişler. Suyun öbür tarafa. Ee, aynen öyle. Ee, ama inanılmaz bir Türk mutfağı kültürü var. Anneannem sefir kızı olmasından dolayı inanılmaz bir gezmişliği var ve dolayısıyla çok fazla mutfak bilgisi var ve ikisi de mutfak aşığı. Hani bizim evde kurulan sofra, kaynayan tencerenin Pişen yemeğin haddi hesabı yok. Yani sabah kahvaltısı yenirken öğlen yemeği konuşuluyor. Öğlen yemeği yenirken akşam yemek konuşuluyor gibi bir evde yetiştim yani. Evet. yani. Şimdi bu işler daha kolay oldu artık. Şimdi hiçbir şey konuşulmuyor. Nereden sipariş vereceğiz diye bakıyor herkes. <gülüyor> Aynen öyle evet. Aynen öyle. E bugün, o zaman... bugün hangi şeyden... Açıyorlar internetten. Bugün hangi şeyden <gülüyor> sipariş verelim eve? Çok fena. Aynen öyle. Ben evet. Eski, e şimdi eski yeme, eski o şey yeme kalmadı. içmeye de girdiğimizde benim bir iki tane sorum olacak aslında. Geleceğiz, sonra, geleceğiz sonra... oralara geleceğiz. Heyecandan Evet, yok heyecanlanma. mı? <gülüyor> bir hemen. E... Abi, müzik arası, müzik evet, arası. Müzik arası evvel. Biz burada bir epey milli e, sporcu ağırladık ama bugüne kadar. Deniz Han gibi iki kişilik yerde, sandalyede iki kişilik yer kimse olmadı. <gülüyor> sırf omuz, sırf üst, üst ucundu kendisi. Sırf Kelebekçi olunca. Kelebekçi, evet o konulara da geleceğiz. Ama hemen bir soluklanalım, bir parça girelim. Ne girelim Ahmet? Kantalib'e. Ee, girelim, e, Mişer Petruçhani, Steve Gat ve Anthony Jackson'dan gelsin. Hep birlikte dinliyoruz. Gelsin bakalım. Hadi bakalım. Sevgili Denizhan ve Zeynep'i ağırlıyoruz ee, Göktürk stüdyolarında. Evet, bu hafta buradayız. Bu hafta e, masanın etrafı kalabalık ama masanın üstü biraz fakir görüyorum. <gülüyor> Her zaman kırmızılarımız bol olur. Bu sefer hafif e, buğday, buğday evet. tandanslı bir içecekle İçecek, gidiyoruz. Evet. Aynen. evet çok keyifli. Zeynep'cim o şişeyi burada oynatırsan bütün gürültüsü şeye çıkar. <gülüyor> ee, <gülüyor> mikrofona çıkar. Şimdi okuduk okulları. Amerikalara gittik geldik. Burada İstanbul'da e, MSA, Mutfak Sanatları Akademisi. Zaten bu yiyecek içecek işi insanı bozar. Peki nasıl bozuldunuz ondan sonra? Vallahi ben da, e, döndükten sonra daha bozulmadım. Hani işim, işletme, işte marketing ben buna devam edeceğim. Hemen ee, bu marketing, PR piyasasında aşık oldum Betül Mardin'in e, şirketinde bir kısa serüvenim oldu. Acayip böyle hayranlıkla e, müthiş bir birkaç sene geçtikten sonra e, eşimle, o zamanki eşimle tanıştım ve dedi ki bu PR işi bizi bozar. Sen dedi <gülüyor> 7-24 orada yatıyorsun, orada kalkıyorsun. Ee, da bu olmaz. yürümez. Ben hani bir düzgün hani evde olacak bir kadın istiyorum. Olur mu? Ben dedim ki o olmaz. O sırada babam benim e, tekstil işi yapıyor. Dedim o zaman ben hani yine bir çalışıyor olayım ama en azından daha rahat çalışma saatlerim olsun. Ee, babamla çalışmaya başladım. O da tekstil yapıyor o zamanlar. En zor işler ha, aileyle çalışmak. Of, kesin, sormayın. Kesin. Sormayın. Ee, annem çok uyarmıştı ama dinlemedim. Birazcık da işime geldi herhalde o sırada evleneceğim falan filan heyecanlıyım neyse baba işi kolay dedik ama babayla çalışmak dediğiniz gibi çok zormuş ee, ondan da nasibimi aldım 8 aylık hamileyken ben hamileyim artık gidiyorum doğmaya az kaldı deyip kaçtım bildiğiniz <gülüyor> ondan sonra cıma, e, ilk çocuğumu doğurdum o sırada ama ben duramıyorum yani öyle ev kadını olabilecek bir tip yok bende üretmem lazım e, ne yapayım ne edeyim derken e, bir arkadaşım böyle yönetici kafalı dedi ki ya sen çok güzel yemek yapıyorsun yıllardır bizi ağırlıyorsun yediriyorsun içiyorsun bir konsept parti oluyor en güzelini yapıyorsun sen niye böyle bir şey yapmıyorsun dedi e peki dedim ee, ve ben bildiğiniz böyle bir işte parti organizasyon işine girdim devamlı işte mekan süslüyorum parti yapıyorum tamamen freelance çalışıyorum derken bir gün bir müşteri dedi ki ya ben hani tek elden olsun bir de dedi menü yapabilir misin bize yani yemek yapıyor musunuz ben böyle biz yemek yapmazken bir anda a tabii yaparız dedim ve e, bir anda o organizasyon işine yemek de eklendi derken bu süreç uzadı ben işte bu aralarda işte hep yurt dışına git işte workshoplar yap burada workshoplar yap öyle geliştir böyle geliştir derken kendi markamı oluşturdum yaklaşık bir 10 sene Dream Day adı altında ben bir anda ...catering ve organizasyon ve kafe falan filan yapan bir kadın haline geldim. Bir şey söyleyeyim Daha denizen yok ama. Daha denizen yok. yok. Şimdi... E, ...Zeynep'i susturmamız lazım ki. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü makineli tüfek gibi gidiyor. Deniz da Deni... kaşınmaya falan başladı. Evet. Ben farkındayım. Aa, ben Zaten mikrofonu da farklı. Oradan bir ayar oldu. Bizim ortaklıkta da hep öyledir. E, o, beni o çok atar konuşan ona. mikrofonu. Evet. Tamam hemen Deniz sana Biliyor geçiyoruz. Üzülme. Evet. E, sen okuldan sonra bir, bir rafız lafı geçti. Arada ama. Ee, çok sonra. Suiz okuldan... Hotel, Four Seasons, yes. Sheraton falan. Orada evet. girelim. Evet. Şimdi ben Hayatta çok büyük hırsları olan bir insan değilim ama çok hırslı bir insanım. Yaptığım şeyin en iyisini yapmak, en iyisi olmak isterim o alanda. Dolayısıyla okulda da çok çalıştım, öğretmenlerin gözüne girdim vesaire şeflerin. Ee, ve beni böyle en iyi öğrencilerin gönderildi, Swiss otel'e gönderdiler staja. Orada bir sivil otel stajı var. Ardından orada çok çalışıp kendimi gösterip oradaki şefin arkadaşı olan başka bir Fransız şefin göreve geldiği Four Seasons Beşiktaş'a. Transfer oldum. Stajim bu MSA sonrası mı MSA oluyor? MSA sonrası oluyor evet. 2007-2008 zamanlarında ben Four Seasons Beşiktaş'ın açılış kadrosuna girdim. Komi olarak pastanesinde. Derken e, tabii gençlik ateşi e, kanımız kaynıyor falan filan. Birkaç ay sonra <gülüyor> ben, ben bu işi öğrendim ya artık kendi yerimi açabilirim falan modlarına gittim. Kızıltoprak'ta e, Kızıl Toprak'ta böyle bir butik bir pastane açtık. İlkokuldan bir arkadaşımdı. O da Yetebe Gastronom'den mezunda Burayı açtık, gayet güzel gidiyor. Pastalarımızı yapıyoruz, siparişlerimizi yapıyoruz falan. Sonra bana böyle bir yetmemeye geldi, bir e, tatmin olmamaya başladı. Bu sefer gittim MSA'nın aşçılığına. Ben aşçı da olmalıyım işte, kendimi geliştirmeliyim mesela. Gittim, aynı şekilde yine stajlarımı yaptım, çalışıyorum. Bodrum'a Makiya Otele gittim. Bir arkadaşım aradı bir gün. Dedi ki ya, e, Türk Hava Yolları uçan aşçılık diye bir şey başlatıyor. Çok garip falan filan, gel başvuralım. İyi hadi başvuralım. Oradan geldim İstanbul'a. Buraya başvurduk. Doenko. Türk e, Turkish Doenko diye geçiyor Türkiye'de. Evet, Türk Hava Yolları'nın yemeğini yapan ama aslında dünyanın en büyük catering şirketi olan bir firma. Avusturya merkezli. Orada bir Türk iş adamı tarafından kurulmuş. Atilla Doğan 1981 yılında. Bu networkleriyle ile işte Formula 1'lerin cateringlerini almış, hmm, VIP cateringlerini, sen. işte Şampiyonlar Ligi finali, tenis turnuvaları, kayak şampiyonaları falan derken Dünyanın en büyük hem airline catering, uçak catering, hem de event catering firması haline geliyor. Ben de buraya girdim tabii ki. Ama adam akıllı Avustralya'da kuruyor bunu. Avustralya. Avusturya'da? Pardon Avusturya'da. Şey, şey, Avusturya'da. Bu doko'dan ha. bahsediyoruz değil mi? Doko'dan hani bahsediyoruz. On, onların Yemek binalarını da gördüm ben. Ee, i̇nanılmaz güzel bir meydana bakan. Viyana'da değil mi? Viyana'da. O otelleri işte. Otelleri Aha. mi? Fakat çok kötü bir bina, o bina oraya bakan yani. yani. o tarihin içinde biraz absürt <gülüyor> duruyor gerçekten. Evet evet evet. Yani. Aynen. Biraz. Dedim utanç binası kime ait? Bir dediler Türk şeyini, <gülüyor> tabii, Türk... Tabii. eyvah dedim tamam işte geldi. Türk'ün beton verme ile imtihanı burada da çıktı ortaya. <gülüyor> ne yazık ki öyle bir durum var orada. Ben buraya girdim yine işte canla başla çalışıyorum falan filan. Uçaklarda çalışıyorum ama uçaktaki işimden nefret ettim. Yani bu benim işim değil işte bu aşçılık değil sadece gelen yemeği ısıtıyoruz, servis ediyoruz o falan. Filan. Sen uçağın içindesin bu arada. Uçağındasın yani de ya. ya. Aynen, biliyorsun Bangkok'a gidiyorsun, biliyorsun New York'a yani. gidiyorsun falan filan. Biliyorsun Cape Town'a gidiyorsun. Şu açıdan çok güzel. Atıyorum Brezilya Brezilya etini Brezilya'da yiyorsun. Gerçek sushi yi Japonya'da yiyorsun. Yani 25 dolara bütün okyanusu Cape Town'da yiyorsun. Yanında da çok güzel beyaz çalıp içiyorsun falan. Böyle bir iş imkanı ama mesleki olarak kendi geliştirmen uçağaçlıkta çok imkanı yok. Evet. Ben burada çok çalışıp, şeflerin yine gözüne girip, event takımına girmeye çalıştım ve bunda başardım. Bir sene sonra ben Viyana'da buldum kendimi. Viyana'da event takımındayım, onun pastanesinde. Ondan sonra işte dünyadaki bütün Formula 1'lere gidiyoruz. Oradaki VIP cateringleri, Paddock Club'daki VIP, VIP cateringi yapıyoruz. Şey soracağım ya, Demir lafı mıydı ekmek yoksa pastayı yiyin diye? Kimin birin <gülüyor> öyle bir laf vardı? Omar Antuan. Öldü mü? Demiral da bulamamıştı orada. Ona da yakın bir <gülüyor> Evet, onu da ona. Var mı laf vardı? Evet, mariyan güzel bir laf. Sen var. de pastaneye <gülüyor> oradan girdin. Aynen, ben de pastaneye <gülüyor> oradan girdim. Ondan sonra orada çalış et derken e, 2013 senesinde ben artık yeter dedim, birazcık ülkeye döneyim. E, askerliği yaptıktan sonra 2014 yılında şş, Ali Şef, e, Ali Rona'yın yanına Rafız otel'e yani. girdim. Aynen. Orada e, otelin ana restoranı, şefi olarak işe başladım. 2 sene güzel bir şekilde orada çalıştık ve artık ben kendi işimi yapmanın vaktinin geldi. Çünkü inanılmaz bir tutkum var catering'e karşı. Karar veriyorum ve otelden bir arkadaşımla ayrılıyoruz işten ve bir catering ve danışmanlık firması kuruyoruz. İşte yeni açılmış restoranlara ya da hali hazırda işlemekte olan, çok gidişattan memnun olmayan restoranlara danışmanlık verip evlerde catering yapıyoruz. İki sene geçti. Arkadaşım e, memleketine dönmeye karar verdi. Ben o sırada Zeynep'le tanıştım. Zeynep de yüzüyordu. Bir yüzme yarışında tanıştık Zeynep'le. Ondan sonra biz çıkmaya başladık. Süper. <gülüyor> Zeynep, söyle Şimdi çok, çok ateşli yerlere ama, geliyoruz. Ama niye yani? Bunu geçmiştik. Şimdi çok ateşli yerlere geliyoruz. Hemen bir parça arası verelim. Bir soluk alalım. Oradan... Oradan devam edeceğiz. Sizin ikinizin birlikteliğinden devam edeceğiz. Biraz ısıyı düşürelim. Düşürelim evet. Bir, bir, bir Düş soluklanalım. Bir son bu bir, bir yudum alalım. Evet. This is autumn diyelim. Diyelim. E, genç Kanadalı vokalist e, Katie Giorgi'den geliyor. Dinleyelim. Old father time checked So be no doubt. Called on the north wind To come on out. Then cupped his hands so proudly to shout La-di-da, dee-da-di-dum, tizz, la -di -da -di -da -di -dum, tis. The trees say they're tired, they've borne too much fruit Charmed all the wayside, there's no dispute Now shedding leaves, they don't give a hoot La-di-da, dee-da-di-dum, Then the birds got together to chirp about the weather Ooh. After making their decision in birdie-like precision Turned about and made a beeline to the south My holding you close really is no crime Ask the birds and the trees and old father time It's just to help well. the mercury climb La-di-da-di-da-di-dum, tis autumn no crime. Ask the birds, the trees, and all father time. It's just to help the mercury climb. La-di-da, di La-di-da, da, de -da, -de -da. <laughs> Evet, sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki programımız oldukça har hararetli şekilde <gülüyor> yol alıyor. Ee, şimdi Deniz Zeynep'in e, tanışma hikayesinde kalmıştık en son. Oradan e, devam edelim. Bakalım Zeynep söz sende. Bana mı geldin? <gülüyor> Ladies first. Dedi. Ladies first. Okey. Um, peki biz evet Yüzme'de tanıştık. Ondan sonra e, evet Alev Baca'yı sardı. Derken Dedik ki biz hani gayet beraberiz hani neden işleri birleştirmiyoruz? Onun eski ortağı gitmiş ben tek başıma çalışıyorum. Bu arada iki tane şirket var yani. Hem sende de şirket yani şirket veya iş. Tabii, tabii, şirket, şirket şirket. Yürüyen işler var. Benim kendi hani catering şirketim, Denisa'nın ayrı. Evet. Ondan sonra niye ayrı çalışıyoruz? Birleştirelim e, tamam birleştirelim. Ama dedim ben yeminliyim yani ben ha bu arada böyle. Yeminli ahçı, yeminli malim gibi oldum. Ne demek bu ya? Yani? <gülüyor> Şuna yeminliyim. <gülüyor> Ben e, e, uzun bir süre e, mutfak, dükkan oldu fakat sonra çocuklar büyüyor. Ben tek başımayım. İşin hem finansını hem alımını hem pişirmesini hem onu hem Bu arada onu, çocukların buna... isimini söyle ve onlara buradan selam Ayşe söyle. Ayşe ve Elif. Selamlar olsun. Evet. Selam kızlar. Ondan sonra e, yani dükkanda, mutfakta gelen gidiyor, yetiştirdiğim gidiyor, Deniz az önce dediği gibi hani ben oldum zannedip kendi yerini açmaya gidiyor insanlar ve ben çok yoruldum. Ve ben evim müsaitti, dedim ki ben hani böyle restoran, kafe modundan çıkıyorum, tamamen catering yapacağım, bunu da evimin üst mutfağından yapacağım deyip eve geçmiştim. Deniz Han olaya dahil olunca dedi ki bir yer açalım. Ben dedim ki ben yemin etmiştim açmamaya ama tamam dedim madem senle çünkü artık güçlüyüz iki kişi tamam deyip biz varımız yoğumuz neyse ee, çok da bir şeyimiz yoktu <gülüyor> ama yüreğimiz hiçbir vardı. Şeyimiz hiçbir hangi şeyimiz yıl, Hangi yoktu. yıl bu? 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. Hiçbir şeyimiz yok ama yüreğimiz var biz yaparız. Dedik ki ben önceki tecrübelerimden dedim ki şeyleri, kostları yani maliyetleri masraflarımızı düşürerek başlayacağız. Ucuz bir yer, ucuz bir mutfak gireceğiz ve yürüyeceğiz. Neyse. Ne güzel, arada nefes aldığı vakit hemen girebilirsin konuya. Evet girebilirsin. Beni böylebilirsin. <gülüyor> Sen kızman yani, bir şey Ben yapmam. bahsetmiştim işte Galatasaray'ın yüzücüsü olduğumdan. Bizim Galatasaray'da çok bir abilik kardeşlik olayı vardır. E, abiler kardeşlere yardım eder. Ondan sonra kardeşler abilerini sayar Saygı vesaire. E, Atilla Çağlar abimiz var. Evet, Ama geçemeyiz. geçeriz. Işte, almadan geçemeyiz. Abi dedim böyle böyle bir iş kuruyoruz biz. Bana 200.000 lira lazım. <gülüyor> Ay, da söyleyeyim. Tam 15 dakikadan <gülüyor> birazdan yollarım dedi. Böyle. Bu kadar böyle. Hiçbir şey sorma. Ben alıyorum. Çünkü mümkün Çok değil iyi. böyle bir şey hani. Hiç paramız yok. Ondan sonra ben Atil abi'ye IBAN yolladım. Atil abi 2017 200.000 lirası. 2017 evet. 200 bin lirası. Ne nasıl ödersin? İşte ayda 5000, 5000 öderim abi dedim. Ne zaman telefonu vermati la benim bize. Gas Sarayı'lıyım. Ben Gas ya lisele değilim ama Gas Saraylıyım. Yolladı. İşte biz başladık. Dükkanı düzmeye. Biz başladık. O şekilde 2017 şubatında dükkanı kiraladık. İşte inşaat, minşat falan filan. Nerede biz... bu arada yer? Reşit Paşa'da. Nerede olsun dedik. İşte catering nerede dönüyor? İstanbul'da işte İstinye'de, Bebek'te, Güzelen, Etiler'de. Yükselen yerler evet. Ondan sonra işte falan Anadolu olsun. yakasına geçtiğinde işte Beykoz konakları, Ajarkent, Boğaz kenarındaki yalılar falan. Dedik ki hem ikinci köprüye yakın olsun, hem bu tarafta her şeyin merkezinde olsun. Neresi burası? Reşitpaşa. Ee, Zeynep'in çocukluk arkadaşının bir tane çiçekçisi var Reşitpaşa'da. Onu arada kızım dedi oralarda bir boş bir dükkan var mı falan filan. E benim yanım boş dedi. Hemen aradık Fırladık. ev sahibini. O, anda... o gün tuttuk zaten tuttuk. Dükkana hala da o yerde. Hala da aynı yerde. Hala da o yerde. İşte, Aynen öyle. Evet. Evet. Bu işler böyle oluyorsa çok iyi evet. Aynen. Aynen. Yani, yani. Biraz lazım düştüğün yani. yerde hızlan devam etmek Buradan lazım. Buradan yani. Atilla Çağlar'a da Atilla abimize de tekrar bir teşekkür, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, selamlar Ediriz. olsun. Evet. Saygılar. Sayesinde. Tabi bu yeme içme konusunda çok konuşacağız ama siz çok ciddi bir başarı da elde ettiniz. Yani ben Ettim. hani biz çok yeme sürede. çok kısa bir sürede ...çok hani duyulan, bilinen bir markaya dönüştünüz açıkçası. Evet, evet. Yani bu tek başınıza olamayacaktı da hani birlikte bir oluşan bir enerjiden veya sinerjiden mi oluştu? Neye bağlıyorsunuz ya şöyle, bunu? Şöyle çok dürüst olmak gerekirse bu işler çevreyle oluyor. O çevre bende yok. Catering veren, ondan sonra bir davet kültürüne sahip insanları ben tanımıyorum. Bende meslek var. Zerime zaten demiştim. Böyle böyle de güzel bir çevre var, bende de meslek var, gel bunu birleştirin, çok tehlikeli oluruz dedim. <gülüyor> <gülüyor> Olduk da. Evet, güzel bir şey yaratılmış yani, evet, bir evet. birliktelik. Sevgili evet. Zeynep Düvenci, ben de Buyurun. aydınlatma armatürü üretiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz çok büyük bir yer yapacağız. <gülüyor> evet, Orada, var. bütün aydınlatma sizindir şurada. Mutfağımızı taşıyacağız, çok iyi. evet büyüyoruz gittikçe. Peki buranın bir ismi var mı bir de? konuklara onu söyleyelim. Evet. Yani biz bu ismi koyarken ya yani Denizan e, bu ismi çok koymak istedi. Benim hep tepkim şey olmuştu. Bunu insanlar söyleyemezse. O da dedi ki önemli değil. Ben bunu hayal Daha ettim. Iyi, evet. Bu mutfakta bir terim. O terimi Denizan açıklasın. Reaksiyon. Evet reaksiyon. <gülüyor> ben istemiyorum. O onun hayali. <gülüyor> Ama yani bir Fransızca bir terim. Dolayısıyla Mayar diye okunuyor. Ama bunu Mayillard diyen de var. Ma il. Bu birisinin ismi aslında. Evet, Mayart. Yani. Evet, o bulan adamın ismi. Aynen anlat öyle. anlat gene mutlu ol hadi. <gülüyor> bu bir, <gülüyor> Fransız... bunu çok seviyor anlat. <gülüyor> bu bir Fransız bilim adamı. Louis Camille Mayart. Yiyeceklerde meydana gelen zincirleme tepkimeleri buluyor bu adam. Ha şimdi sen Mayart diyorsun. Sen Mayar. Mayard. Yani diyor. Fransızcası Mayard ama <gülüyor> Ma İngilizcesi Mayard. Yani ne evet. derse şey gibi, kuarejma gibi Beşiktaş'taki. Herkes farklı bir şey söylüyor <gülüyor> ama. Aynı örnekle temsil <gülüyor> zaten o zaman da. <gülüyor> temsil güzel. ettiği şey aynı yani. İşte atıyorum. Şimdi bir eti, bir bonfile parçasını düşünün yani bunu <gülüyor> haşladığınızda mı daha lezzetli olur? Yoksa böyle ızgarada, mangalda böyle hafif yaktığınızda mı? Tabii ki ızgaradaki Tabii o ki. dışının kızarması, karamelize olması daha lezzet veriyor ona. İşte o Yiyecekler pişerken meydana gelen e, ve lezzeti en tepeye çıkaran, zirveye çıkaran zincirleme, kimyasal e, tepkimeleri buluyor. Ve bunlarda Mayard tepkimeleri deniyor. Ama bu sadece yüksek sıcaklıklarda olacak diye de bir şey yok. Atıyorum, frambuazın, çileğin böyle yeşilden kırmızıya dönmesi, ekmeğin pişerken dışında böyle bir kabuğun oluşması, kızarması. Bunlar hep Mayard tepkimeleri. Bu da aşçılık okulunda öğretilen ilk şeylerden biriydi. Ben dedim ki bir gün Mekke Hanım alırsa ismi kesinlikle Mayard olacak. Zeynep'e de buna, buna geldim. geldim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <Aynen>. iyi, <evet. gülüyor> o da kabul etti sağ olsun. Sağ olsun. <gülüyor> Te telaffuz <gülüyor> edemeyenler bile en azından <gülüyor> <gülüyor> neticesinden faydalanıyor. Aynen öyle. Süper. Aynen. Ee, peki parçaya gideceğiz ama parçaya gitmeden önce sizi takip etmek isteyenler nereden takip etsin? Hemen onun bitiyosunu verelim. Yine Instagram'da Mayart diye zaten geçiyor. Mayard. Dining. Evet. evet. Mayillard diye yazdığımızda Ma diye. Zaten zaten evet. çıkıyoruz zaten. <gülüyor> tamam süper. <gülüyor> biraz yazması da zor okuması da zor ama ama bir okudun mu tamam tam okuyorsun tam okuyorsun evet yine enter mu evet biraz eskilere gidelim sonny rollins ve modern jazz kuartetten gelsin mjq Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok hızlı bir söyleşi oluyor bu akşam. Tabii iki konuk olunca... iki konuk olunca... Iki genç konuk böyle evet aynen gözlerini çıparlayan konuklar olunca sohbete hararetli oluyor. Şimdi çok kısa bir ara verelim yeme içme işlerin ama geri döneceğiz. Suya düşelim. Suya düşelim. <gülüyor> Birazcık yüzmeden bahsedelim. İkinizin Sudan de ortak... Evet ikinizin de ortak... Yani hobisi demeyeceğim çünkü bir yarımdaki arkadaş milli evet. yüzücü. Evet. Zeynep sen benim de bayağı bir aynen, aynen, lokat ettiğini evet, biliyorum o konularda. Evet, evet, evet. Kimden benden mi? Senden mi? Olsun? Önce millilerden başlayalım. Tabii önce buyurun. Evet tamam, bu sefer. Evet. Dediğim gibi 4 yaşında Galatasaray'ın Fenerbahçe burnundaki tesislerinde başladım. Bir gün evde oynuyorum oyuncaklarımla. Kızıl Toprak'ta bir apartmanda oturuyoruz ve 200 katta da Kuzenim oturuyor. Geliyorlar işte Melis'i buradan Melis'e de selamlar çok. Teyzem diyor ki Melis'i yüzmeye başlıyoruz Ben de ağlamaya başlıyorum zaten suyu çok seviyordum. İşte ufak bir teknemiz vardı babamın. O tekneye bindiğimizde... Kurbağalı deri de mi durdu? <gülüyor> o şey gemlikteydi. <gülüyor> ben gemlikliyim. Ben gemlikliyim. Açıldığımızda böyle ne zaman beni belime kadar suya soklar, susarmışım çıkardıkları zaman ağlarmışım. Böyle bir şey var. Ee, Ritüel. Aynen. Böyle, böyle bir çocuğu. bilgi var, tecrübe var. Oradan kaynaklanan. Geldiler Siz yüzmeye başlatıyoruz. Ben hüngürüngür ağlıyorum falan filan. Benim mayom bile yok o gün. İşte gittik. 91 senesiydi. Beni de antrenmana soktular sağolsunlar. İşte hatta mayom yoktu, kilotla yüzmüştüm müdürlük. Ki. O gün yani hala, o kadar hala net öyle, hatırlıyorum hala ki. Hala öyle yüzmüyor sınıfı değil mi? Çok şükür, çok, çok şükür. şükür. Bazen. Boğazdan gelince. Ondan sonra annem dedi ki işte antrenöre İsmet Hoca vardı, Bulgar göçmeni. Deniz Han dedi her gün gelebilir mi? Gelebilir tabii ki dedi. Öyle başladı hikayemiz, 4 yaşında Galatasaray'da. İşte o günden beri ben Galatasaray'ın yüzücüsüyüm, arada işte e, lisansımızı aldık, ondan sonra cuma yükselişler oldu, düşüşler oldu, milli takıma seçildim çok şükür. Ondan sonra ülkemizi de temsil etme şansına eriştim. Kelebekçiydim, 200 kelebek yüzerdim. Hatta 15-16 yaşında rakipsizdim yani diyebilirim. Ondan sonra işte üniversite zamanları falan filan derken bir sakatlık oldu ben bırakmak zorunda kaldım. Aslında her şeyde... bir sakatlık olabiliyor. Yani yüzmede çok büyük sakatlıklar olabiliyor çünkü biz insan gibi yüzmüyoruz. Hani o doktorların böyle <gülüyor> bir sakatlık olduğunda evet. gidin yüzün dedikleri şey var ya bizim yaptığımız o şey yani onunla o... hiçbir alakası yok <gülüyor> yani. Tamamen insan dışı kendini hırpalamaya ve e bitirmeye yönelik bir şey ya. spor. Yani böyle aklım almıyor yani o He... yüzme <gülüyor> stilini. Saniyelerle Aynen. Saniyeler <gülüyor> nabız her zaman yüksek. Evet. Ondan sonra omuzlar, dizler her zaman zorlanıyor. Evet. Ben de bir sakatlık geçirdim ve bu benim yüzme hayatımı aslında bir nevi bitirdi evet. ve aslında şu anda aşçı olmamın şef olmamın da belki de yolu bu şekilde açıldı çünkü olmasaydı ben kesin devam ederdim, devam ederdim. olimpiyatlara kadar kaç yaşında vesaire. oldu bu sakatlık? 17 yaşında oldu 17 yaşında. kelebek aynen. etkisi, Bra kelebek etkisi. <gülüyor> bravo aynen evet <gülüyor> aynen. Bak, doğru çok doğru Amazon söyledim söyledi. <gülüyor> <gülüyor> bir kelemek kanat çıktı ve ben sakatlandım yani ondan sonra e, ve herhalde kariyerime yüzme antrenörü olarak devam ederdim diye düşünüyorum hmm. Dolayısıyla çok büyük bir rolü var o sakatlığın. Seviyordun yani o çok kadar. Çok seviyorum. Evet. Sonra bir 7-8 sene hiç suya girmedim. Bir gün Fenerbahçe'de arkadaşlarla askere gideceğim tam. Fenerbahçe'de arkadaşlarla maç izliyoruz. Dedi ki ben master yüzme yarışlarına gireceğim dedi. Ne o falan filan. Dedi işte böyle yüzmeyi bırakanlar ya da önceden yüzme backgroundı olmayanların hmm. yarıştığı bir platform. Yani dünyada çok eski ama Türkiye'de daha yeniymiş. Birkaç senelikmiş. Dedim ben de gireyim ya buna falan filan. Hemen Galatasaray'a gittim. Yılmaz Hoca'ya, Yılmaz Özuak. Kulakları çınlasın. Saygılar hocam. Eee hocam dedim böyle böyle master takımına girmiyorum. Tamam dedi hemen iki dakikada lisansımı çıkardı benim. Donuna gel. Aynen. <gülüyor> Donuna <gülüyor> gel. gel. aldım Mavi donun var mı dedi. <gülüyor> ben hemen Ankara'daki yarışlara gittim. O gün bugündür i̇şte 2013 Kasım. O gün bugündür master yüzme yapıyoruz yani ediyoruz, yine hırslıyız yine antrenman yapıyoruz ama eskisinden farkı şu olmasa da oluyor yani bazı yarışlara iş dolayısıyla katılamıyoruz. Tabii. Bazılarında normal. işte çok, çok işler yoğun olduğu için antrenmansız oluyorsun, kötü yüzüyorsun ama önemli değil. Çünkü eski arkadaşların, eski rakiplerinle aynı ortamdasın, güzel bir ortam paylaşıyorsun, anı paylaşıyorsun. Sonra rekorunu kırıyorsun, kıramıyorsun, Son. birinci oluyorsun, olamıyorsun fark etmez. Eyla, devam ediyoruz. İnşallah son nefesimize kadar yüzmeye devam edeceğiz. Bravo, çok güzel. Yüzmeyle biraz Yüzme <gülüyor> nelere vesile. Ya, ya tabii, aynen, aynen. Evet. Aynen öyle. Aynen. Ben de e, Türkiye Spor Yazarları vardı eskiden. Şu anda Swiss Hotel'in yerindeydi bizim tabii, havuzumuz. Tabii tabii, Maçka taraf. Evet. Aynen, Maçka'da. Benim de anneannemle dedem. Ben anneanne dede çocuğuyum. Çünkü annemle babam çok yoğun çalışırlardı. Onlar da yazın işte oraya güneşlenmeye gidiyorlar filan falan. Ben de aynen Deniz Han gibi su kuşu. Ben de 6 yaşında böyle atlarken ederken ya bir de uzun bir çocuğum hep uzun ince. Gel bakayım sen buraya dediler. Orada antrenörler ben öyle başladım. Fakat sağ olsun Türk eğitime 12-13 yaşındayken sabah 5.30'da antrenmana gidiyorum. Çıkıyorum bütün gün okul ışık sesi gibi böyle uzaklanıyor. Zor bir okul. Sonra... Sporla çok şeydir yani, yani sporu teşvik eden bir okuldur. İşte yok. Yani, o zaman değildi. Benim. O zaman değildi yani e, çıkıyorum antrenmana gidiyorum tabi o klor o yorgunluk günde çift antrenman e, ders çalışacak halim yok en sonunda öğretmenler çağırdılar anneme dediler ki bu okul böyle, böyle gitmez olmayacak. bu çocuğun sınavlar çok kötü. Öyle olunca da bıraktırttılar bana yüzmeyi ve ben böyle çok büyük bir travmamdır o benim. Neyse spor hayatım bitmedi tabii ki. Okul basket takımı, okul atletizm takımı, lise bitene kadar full devam etti. Ama içimde nasıl kaldıysa ben de aynen bir arkadaşlarımla karşılaştım. Onlar da dediler ki ya master yüzme var sen eski yüzücüsün gelsene. Ya dedim 25 sene olmuş ne yaparım ben hani teknik aynı teknik değil. Yaparsın edersin ben de 2016 aynen ee, başladım başlayış o başlayış ee, işte 7 senedir masterlarda yüzüyorum. Acayip keyif alıyorum. Herkesi Lütfen. davet ediyorum müthiş bir ortam her yarış çocukluğumuza dönüyoruz 15-16 yaş maksimum. İnanılmaz bir hırs. <gülüyor> inanılmaz bir motivasyon hiç öyle onun dediği gibi değil gaya gelysan <gülüyor> yani dediği gibi gayet hırslı. İşte. O yarış öncesi ısınma odası vardır böyle yarışa hazırlasın. Orada herkesi görmenizi isterim. Yani çok böyle iyi, en yakın iyi. arkadaşını parçalayacak Eksin. kıvamına geliyorsun yani. Çok keyifli. Hala Süper. da yüzüyoruz işte yani haftanın 3-4 günü. Antrenman, yarışlarımız var senede 5-6 defa, defa. E, Türkiye içinde. Sonra Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası bunlara gidiyoruz falan filan. Çok, çok güzel, güzel çok, bir şey Çok yani. keyifli. Mesela Türkiye'de bu... Şeylerle alakalı bir organizasyon var mı? Sizin tabii, mi gönderiyorlar federasyon. federasyon var. Tabii tabii bildiğiniz master yani yüzme federasyonu. Hmm. Bir parçası ha. bu Tabii herhalde. bir parçası bu yani master bölümü ve dolayısıyla çok onlara teşekkür ediyoruz. Bize de böyle bir imkan sağlıyorlar. Yani senede 3-4 e, kere federasyonun hani yaptığı, yaptığı yarışlar. Yaptığı Artı yani. özel organizasyonlar var. E, bize yarış açık su yarışları, çok havuz yarışları sağlayan. Iyi. Yani çok bayağı bir yarışıyoruz sene içinde. Bravo. Tabii tabii. Bu, bu Boğaz'da bir şeyler oluyor işte. Boğazı geçti falan o, o tarz var. şeylere katılıyor musunuz? Tabii ki. Deniz o, kaç tane birinciliği var. var? Hadi ya. Yaş, o, bravo. Bir tane var da. Öyle bir yani. haber. Olsun. <gülüyor> ha o, mısın o bugün ya. O yani? 60 sene bir kaç tane <gülüyor> vardı. <diye>. Gönlümde. Gönlümde. <gülüyor> Çok iyi. Çok <gülüyor> Süper. <ya>. Süper. <gülüyor> evet, evet. Bir, bir, bir parçaya parça gidelim. Verelim. Bir partiye gidelim yine yeme içmeyle döneceğiz ama karavan gelsin. Gelsin evet eski parçanın güzel bir yorumu Cassandra Wilson'dan. <gülüyor> That shine so bright The mystery of their fading light That shines upon our caravan do Sleep upon my shoulder As we creep across the sand So I may keep the memory of our caravan So exciting, you are so inviting. Resting in my arms, as I thrill to the magic charms of you. Beside me, here beneath the blue, my dream of love is coming true. Within our desert caravan. That shines so bright The mystery of their fading night That shines upon our caravan <laughs> Sleep upon my shoulder as we creep Across the sand so I may keep The memory of our caravan Resting in my arms As I thrill to the magic charms Of you me. me here In the blue My dream of love is coming true Within our desert caravan Within our desert caravan Dinleyicileri Perşembe günü seyredenler için iyi geceler olsun Cuma seyredenlere de günaydın olsun Denizhan Dağelen ve Zeynep Düvenci Göktürk stüdyolarındayız. Evet bu misafirimiz var. Kırmatlar bizi geldiler teşekkür ederiz. Ah evet i̇yi ki, iyi ki geldiniz. Ben e, gençliğimde bu Asmalı Meschi'ne çok giderdim oradaki muhtelif ee, restoranların kendine ait özel mezeleri vardı ve her yerde de farklı lezzetler yiyorduk seneler sonra uzun sene gitmedim seneler sonra gittiğimde birkaç yerde birden bir fark ettim ki lezzetler hep aynı sonra öğrendim meğerse meze yapanlar varmış ve artık kimse kendi mezesini yapmıyor herkes hazır meze meze, fabrikası. meze, fabrikası. meze fabrikası İnsan fabrikası gibi <gülüyor> tek tip insan var şu anda Türkiye'de. 20 senedir... Maalesef. ...20 senedir aynı iktidarı göre göre tek tip insan oluştu. <gülüyor> ee, biz öyle değiliz işte. Evet. evet, şimdi, <gülüyor> evet sizin <gülüyor> sizin <gülüyor> Şimdi ne farkınız var onu deneyeceğiz. Evet, evet. Ne farkınız var evet. Hadi bakalım. Bizim ne farkımız var? Ee, biz e, bir kere kişiye özel menü yapıyoruz. Nasıl kişiye özel? Biz bir restoran değiliz. Biz catering şirketiyiz. Şimdi catering Ama... nedir bir ondan başlayalım. Yani hmm. catering... Yani şimdi catering hizmetinde de bir sürü catering hizmeti var. Yani bunun e, fuar versiyonu var. İşte atıyorum şirketlere catering veren var. Biz tamamen e, fine dining dediğimiz. Yani özel yani kişiye özel menü. Çok daha özel yap, yapılmış. İşte denizsan ekle bir şeyler. Yani catering dediğin zaman şu aslında. Yani iki kişilik evde... Sevgilinle yediğin yemekten tut, Evet. 500 kişilik kurumsal bir davet verirken e, yiyecek içecekle senin uğraşmaman ve bu hizmeti dışarıdan Dışarı, alman demek evet. yani. Biz tamam. ama maksimum 250-300 kişi yapıyoruz. Ee, daha fazla da bunu şey yapmıyoruz yani, büyütmüyoruz. Çünkü o büyüyünce o kalitenin, o özelliğin bozulduğuna inanıyoruz. Ee, bizim mekanımızda bir şef table'ımız var. şefin masası, açık bir mutfağız biz. Bu maksimum 16 kişi alabiliyor yani buraya gelip size özel bir menü de yapabiliyoruz hiçbir zaman böyle restoran gibi fix menü yok sizinle konuşuyoruz Eşitpaşa'daki yerde yani herhangi bir mutfağı mı denemek istiyorsunuz ya da karışık bir şey mi yapmak istiyorsunuz hmm. rakı gecesi mi yapmak Anladım. istiyorsunuz meze gecesi yani atıyorum mangal mı istiyorsunuz. Deniz mü Yani e, hayal ettiğiniz ya da yaşamak istediğiniz yemeği sizinle beraber oturarak menü oluşturuyoruz ve bunu size sunuyoruz. Mekan tamamen sizin Süper. oluyor. İstediğiniz müziği çalabiliyorsunuz. İçmek istediğiniz herhangi bir içeceği kendiniz getirebiliyorsunuz. Çok Ondan sonra ve biz mutfakta sizin için orada. Bizi izleyebiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. Ya da oturup yiyeceğiniz yemeği keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bir de işin öbür tarafı da e, evlerinize geldiğimiz, iş yerlerinize yani bizim ne yapıyoruz? İşte dediğim gibi müşterilerimiz var evlerine gidip davetlerini yapıyoruz. Küçük büyük fark etmiyor. İş yerlerinin üst düzey yemekleri bir sürü yabancı müşterisini ağırlayan hı hı. müşterilerimiz var. Onların yemeklerini yapıyoruz. Böyle böyle yani hı hı. nişanlar, düğünler, yapılabilecek küçük kapalı gruplar. Yani biz her şeyde varız. Ne istiyorsanız onu yapıyoruz Ona göre gibi bir konseptimiz var. Deniz Han, daha çok olayın iç tarafında ama biz buna iki kişi başladık. Yani yardımcımız bile yoktu başladığımız gün. Hani bulaşığından tutun ha, kesimine her şeyine beydü. ikimiz yaptık yaklaşık bir buçuk sene. Böyle çok zorlandığımızda dışarıdan yardım alıyorduk. Sonra dedik ki tamam kuvvetlendik. Hani ben biraz olayın ön kısmına. Geçtim. Han hala mutfakta tamam. içeride hani o tabii ki çok çok iyi olduğu için bu konuda. Sağ Zeynep'cim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ama tabii ben de içeride oluyorum yani hani Mutlaka. üretim e, safhasında. E, ama organizasyona gittiğimiz zaman mekana olayın bütün büfe kurulumu, işte garson arkadaşların yönetimi, ön planı o bitti bu gitsin bu çıksın şimdi bu dönsün mutfağa bunu bilgilendirme gibi kısımlar hep bana ait olayın organizasyon ve şekillenme peki Rulun merak ismi. ettiğim bir şey var şimdi eskiden kendi evimle alakalı söyleyeyim bütün alışverişimin tamamını İstanbul'dan yapıyordum Hı. halbuki son Atilla'nın da tabii bu konuda çok şey vardır e, inanılmaz yemek yapar Aa. müthiş, müthiş. Aa, yani üçüncü bir ortak alacaksanız Atilla ben değil <gülüyor> süper eee <gülüyor> Ve bütün tedarici İstanbul'dan yapıyordum. Fakat Hı. daha sonra farkına vardım ki inanılmaz Türkiye'nin muhtelif yerlerinden tabii. çok büyük çok lezzetler var. var. E, bunlardan ne kadar faydalanıyorsunuz? Çok faydalanıyoruz. Yani şöyle, çünkü eskiden vardı. Bunlar hep vardı ama e, bize ulaşmalar, hayır bizim evet. ulaşması çok zordu. Ancak evet, bizim tabii. kendimizin kalkıp gidip almamız Keşfetmen gerekiyordu. Şey Keşfetmeniz lazım. gerekiyordu. Fakat şimdi bunlar tabi bu. Yani Instagram, sosyal internet, medya sosyal tabii medyanın tabii. kuvvetlenmesiyle bunlara ulaşabilmemiz ve kargo. Tabii ki. Yani alo diyorsun hemen enginarın geliyor. Tabii, i̇şte aynen. taze bilmemden geliyor, otların geliyor ya da bunların buraya ulaşması. Buralarda yerler açtılar falan filan. Çok kuvvetlendi her şey. Dolayısıyla ulaşımımız çok. Mesela ben artık de çok. peyniri İstanbul'dan almaz oldum. O kadar güzel peynirler var ki ya. Türkiye'de. Kars özellikle. Evet. evet. Ya Şimdi bu işte tedarik e, zinciri çok önemli. Çünkü çok önemli. Yani istediğin kadar iyi yemek yapıyor ol. Malzeme iyi olmayınca çıkan sonuç tabii. maalesef çok iyi olmuyor. Tabii çok önemli. Şimdi Ahmet'in söylediğine gelirsek bu sosyal medya tabii ki çok faydalı oldu. Özellikle işte hani böyle bizim gibi ev ahçılarına diyeyim. Ama yani bunun ne kadar sürdürülebilir veya ne kadar gerçek olduğunu da benim aklımda soru işaretleri var yani bu kadar herkes işte her malzeme her daim bulunabilir hale geldi. Tabi tabi tabi. İşte bu kadar çok yere ulaşması bala benim aklımda birazcık soru işareti bırakıyor ki siz bu işin profesyonel olarak ne düşünüyorsunuz? Yani bir, bir kere Türkiye'deki çok ciddi bir malzeme sıkıntısı var. Yani yurtdışı mutfaklarla veya bir şeylerle kısak, e, kıyasladığınız zaman bizde maalesef Hem de çok sıkıntılı yani deniz mahsulü bile dediğiniz zaman işte bizde balık var, adimidya var, kalamar var, eskiden ahtapot daha kolaydı şimdi daha zor bulunuyor ama bunun dışında binlerce belki deniz mahsulü var. Şimdi bir sürü üret, yani bir sürü insan diyeyim hani iş arayışında olan bu eksikliği fark etti Getir. bir kere. Ve bunun ciddi bir kazanç kapısı olduğunu farkına aynen. vardı ve çok şükür bu alanları doldurdular. Ve e, bize çok kolaylık sağladılar. Yani mikro green'lerden tutun işte mantarlardan hem ithal tutun her sürü... şey olsun yani ne ithal... ne tarzı var. aynen Bayağı yani yerine, bunu getiren, evet. yapan, burada bulup işleyen. i̇şleyen. E, dolayısıyla baya gelişti. Yani son senelerde baya bir doğru, sürü şeyi doğru. bulur olduk dediğiniz gibi. Çünkü bir ara gümrükten geçmesi, etmesi, bir ara çok ciddi bir sıkıntı yaşadık ürünlerde. Ya, bir bir şey. ya da evet. gelen de çok çok pahalı Korkmuş. oluyordu. E, şimdi bir, bir nefes aldık sanki değil mi Deniz Evet yani e, özellikle ithal ürünlerin şu kur, kurun etkisiyle şu çok tabii. pahalıya gelmesinden sebep. Burada onun yerli muadillerini üreten arkadaşlarımız da çoğaldı. Evet. Ona yönlendiler. Evet. Doğru, Bir sürü doğru. şefler mesela işlerini bırakıp bundan ciddi para Malzeme kazanmaya tedariği, başladı. Doğru. Malzeme üretmesi Neyse. yani onu biz yabancı alırken şimdi onu kendileri ya biz bunu üretelim, üretelim bunu yapalım burada. buna çalışalım. Sırf, sırf mesela atıyorum özel soslar üreten, içerikler üreten, üreten yerler, var. yerler oldu yani. Doğru, Markalar doğru, oldu ve doğru. çok başarılılar gerçekten. Sırf acı sos yapan mesela Seven. Doğru, ee, doğru. Marka verebiliyor muyuz? Tabii ki, tabii, tabii. ki. Tabasco'ya, Tabasco'nun muadili ve Tabasco'dan çok daha kaliteli. Kaliteli. Evet. Sırf acı sos üreten arkadaşlar var. Ben, ben Hardal çok severim. Hardal üreten. Hardal mesela. Türüflü yağ, türüf mantarlı zeytinyağı üreten. Evet. Aa. Arkadaşlarımız tabii. var tabii ki. O Türkiye adresleri de. sonra isteriz yani bir tabii iki Burada bile veririz mesela Ayberk diye bir arkadaşımız var. Türüflü mü? Türüflü ondan sorulur yani. Süper, Türüflü Geberirdik eskiden evet. bulmak tabii, için tabii. deli gibi. Şimdi elimiz ne arkadaşın? Orman Ayber. falan değil, değil e mi? Ayberk. Değil. E Ayberk. Ayberk. E Everything for Kitchen diye bir şirketi var mesela. Bütün İstanbul'a, Türkiye'ye şu anda türüf mantarı, türüf mantarı aromalı, aromalı zeytinyağlı, zeytin yok tereyağlı, spray yağlar vesaire hepsini sağlayabiliyoruz çok Bunlar gerçek <gülüyor> türüften yani. Tabii ki can bizim komşumuz de. zaten Reşit ha, başa da, da 50 metre. Düşünün yani millet <gülüyor> evinden çıkar, bakkala yürür. Ben e, türüf mantarı Türk, almaya giriyorum dükkanından. Ay, Ayberk'e giriyorum ama Ayberk şale, bana süper, birkaç süper. tane türüf ver. Ayberk'e selam olsun. <gülüyor> Ayberk'e biz olsun. Biz, biz de ziyaret edelim. Biz ziyaret edelim. Ziyaret edelim. edelim. Evet, evet, hafif, kesinlikle. Ben türüf yağıyla banyodan çıktıktan sonra hep vücudum türüf yağıyla ah. şey ederim. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Sama <Sen, sen gülüyor> banyosunu yapıyoruz. Biliyorum ben. Müthiş bir lezzet fakat bu türüf yani inanamıyorum. Seneler evvel bir arkadaşım yurt dışından geldi. Ee, böyle minicik bir kese kağıdında uçaktan hmm. indi evimize geldi bizim böyle getirdi bir, bu nedir dedim türüf dedi ilk defa görüyorum türüf mantarı dedi size türüf mantarlı bir şey yapacağım dedi a ve bana sordu dedi ki türüf renden var mı dedi <gülüyor> <gülüyor> o ne? ben de dedim ki zaten evde mutfakta bir tek türüf rende eksikti. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> onu yani. da indireceğim bana yani. şimdi onu da alacağım dedim. <gülüyor> Güzel. Güzel. Çok enteresan işler. Çok. Bunlar hiç yok ki Türkiye'de. Evet. şu anda var. Biz Gilbert'i de buraya misafir evet, ediyoruz. Mi? Tabii evet, tabii o evet. da geçen seneki konuklarımızdan evet. da evet. kulakları için çok buradan. istiyorum. onunla bir türlü denk getiremiyorum. Bir mantar turuna çıkmak. Ama Mantardan e... işler yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Yapan tek kişi olarak yapabilir, öyle, devam evet, edebilir. Evet, güzel işler yapıyor, İnşallah evet. biz de bir gün katılırız kesinlikle. Selam olsun. Evet, Kesinlik Peki bir parçaya gidelim yine. Vallahi Jimi Smith'ten bir şey gelsin. Böyle hareketli bu gelsin, kadar hareketli. Gelsin evet aynen, aynen Midnight Special gelsin. geri döneceğiz. <gülüyor> Thank you. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hararetli, keyifli sohbetimize. Ee, şimdi e, catering dedik. Ee, Mutlaka burada iş kazaları da vardır. O i̇ş kazaları kesin vardır. Şimdi ben Instagram'dan belki ilk günden beri takip ediyorum. Umayar'da çok böyle hani dışarıdan bakınca hoş gözüküyor. Ama bunun arka planında eminim ki çok ciddi bir emek ve çok ciddi bir yani risk mi diyeyim, tehlike mi diyeyim. Her şey var, her, her şey, şey var, arkasında. Her şey var, <gülüyor> ee, birazcık onlardan bahsedelim hani böyle başınıza gelen enteresan bir hikaye, bir, bir şey var mı? Nasıl olmasın? Yani catering dediğiniz zaman Atilla abi yani bir restoranda yıldızlı bir servis vermekten çok ötesinde bir şey. Yani size bazen mutfak diye kullan diye bomboş bir oda, bomboş bir salon veriyorlar, gidiyorsunuz yani burada bir mutfak kurmanız lazım. Menüdeki her yemeği o Michelin Yıldızlı restorandaki kalitede sunmanız lazım. Ve işin garip tarafı o event o etkinliğe gelen misafirlerin bu umurunda değil. Yani senin orada mutfağın mı yok, bulaşık yıkamak için imkanın mı yok, yemeği ısıtacak ya da soğuk olan yemekleri soğutacak imkanın mı yok, bu onun umurunda değil, o sadece hizmetini almak istiyor. <Gülüyor> ya bu çok Ed zor bir şey yani evde bin kere yaptığın yemeği, Gidip başkasının evinde yaptı mı? Olmuyor yani. E tabi ocaksa var. Tenceresi, şey tavanı, ateşi yani. her şeyi farklı yani. yani sizinki muhteşem bir şey tabii yani. Tabi ki yani bu süreçte işte bazı büyük işlerde e, efendime şimdi ben şöyle bir şey olabilir mi yani atıyorum 500 kişilik bir iş ayda bir kere gelecek atıyorum o gün bana 30 tane 40 tane garson lazım ya da 20 tane aşçı lazım ben bunları border olarak işe alayım. Böyle bir şey <gülüyor> mümkün yok, değil yok. dolayısıyla bazı işlerde outsource ettiğiniz kişiler oluyor ve bunlara e, işi öğretmek, menüye bunların hakim olmasını sağlamak gibi e, sorumluluklarınız var. E tabi bu süreçte de bazı komik, ondan sonra <gülüyor> dramacık, <gülüyor> trajikomik olaylar yani da yani. e, Garsonlara şimdi benim en takık olduğum şey mesela yemeği diyeyim finger food, küçük atıştırmalı olan bir davet. Şimdi size işte yemeği getiriyor bunu düzgün telaffuz etmesi lazım benim en takık olduğum şey yani zavallı ogar garsonlara bir saat mesela brezavla demeyi öğretiyorum ondan sonra onu tekrarlıyor bana bilmiyorum içinden neler saydırıyor ama. <gülüyor> ya neler var aslında arka planda tabii yani. bazen de bazı işlerde de gittiğimiz yerin kendi aşçısı oluyor onunla mesela bir collab oh, içinde yani bir ego. ortak bir çalışma ha, içerisinde otom, olmanız o, gerekiyor şey öyle, kıl olur falan bir. tüp olayını anlattım. Ay tüp <gülüyor> olayı şimdi gittik şehir dışında bir yerdeyiz çok da sevdiğimiz bir müşterimiz aynen evin aşçısı var o da bizde bu tip davetlerde beraber şey alıyor tabi evin ocağı küçük ondan sonra ey, 50 kişi var neredeyse hadi dedik tüp gelsin tüp geldi biz tüpün üzerine kazanı koyduk yemek kaynıyor falan filan derken benim arkam dönük bir anda bir ses bir arkamı döndüm tüp alev aldı. Deniz Han diyor ki kaçın Allah'ım <gülüyor> mutfaktan çıktım arkadaşlar nasıl koşuyorum ve ağlıyorum ve Allah'ım ne olur benim çocuklarımı başlıyor ölmek istemiyorum. <gülüyor> Böyle tüpten garip bir tez çıkıyor tıs <gülüyor> falan diye Deniz Han bağırıyor kaçın kaçın kaçın. Biz bayır aşağıya koşuyoruz. İçeride Çıkamadın misafirlerde olsun. yemek bekliyor Ay, bu arada. Daha misafirler <gülüyor> yok. Misafirler Akşam yok, gelecekler işte. tüp alev almış. Zavallı evin aşçısı tabi Şimdi biz orada günlük çalışan insanlarız e, biz kaçtık evime evi bıraktık e, ama adam ki. sorumlu mutfaktan sorumlu o alev alan tüpü zavallım o çıplak elleriyle tutup mutfağı dışına sürükledi biz ağaçların arkasına siper aldık ölüyoruz korkumuzdan neyse adam alevler içinde yandı tabi biz acayip kötü olduk fakat sonra öğrendik ki bu yeni tüpler hiçbir şekilde patlamıyormuş Patlam Öyle çatlamıyormuş mi? keşke yanaymış falan filan Allah ama Allah. size yaşadığımız korkuyu <gülüyor> tamam sonra adamcağız hastaneye gitti. Ben götürmüştüm hatta. Sen götürdün. gittik. sargılar Kullarımız içinde geldi. şu an iyi. Baya yandı ya evet, adam. yani adam. Kollarına Ace yandım. yanıklar oluştu ama yani ciddi bir şey olmadı en nihayetinde Allah'a şükür. Şu an iyi yani ama. Ama o korkumuz tüp patlayacak <gülüyor> ve paramparça olacağız <gülüyor> düşüncesiyle yani. yani. Evet, evet. İtramı, evet. Direkt gel İnteresan. gazete üçüncü sayfa haberi olacağız <gülüyor> <gülüyor> korkusuyla ya oradan bir kaçışımız var. Evet ilginç ilginç. Peki bu garsonları eğitirken falan dediğiniz ah. davetlerde de <gülüyor> evet. bu garsonlarla ilgili de böyle enteresan hikayeler. Ben bazen görüyorum mesela ha, böyle de. garson gelin tutulmuş vaziyette elinde şey. Sormayın. <gülüyor> ya şimdi bazen <gülüyor> şimdi tabii ki çalıştığımız garsonların çoğu zaten bilinen beş yıldız otellerde şef garson olarak çalışan kişiler. Bu bizim kemik kadromuz. Ama bir de demin bahsettiğim böyle büyük etkinliklerde e, bunlara çok böyle alışkın olmayan ondan sonra e, ilk defa gelen ya da daha yeni olan, çöme, çömez olan genç arkadaşlar var. Arada da biz çok sık böyle e, büyük e, moda markalarıyla falan İşler yapıyoruz işte sonbahar kış kreasyonları, yaz, ilkbahar yaz kreasyonlarının <gülüyor> tanıtımları falan. E kimleri çağırıyorlar? İşte güzel influencer, Mankenler. fenomen ablalar geliyor falan filan. Şimdi çocuk her, tutuluyor, zaman, tutuluyor. <gülüyor> tutuluyor. her zaman yemeği götüren çocuk elinde tepsiyle böyle giremiyor onların arasına. E şimdi korkuyor işte. Ya da baka yani, kalıyor zaten. Baka, Hareket edemiyor. Ben böyle oğlum hadi, hadi filan. Peki nerede karşı? siz bu elemanları okullardan falan mı buluyorsunuz? Nasıl ya, oluyor evet, bu iş? Genelde üniversite öğrencileri oluyor. Ya, yani turizm birazcık da onu istiyoruz zaten. Aynen, turizm okulunun öğrencileri ya da üniversite öğrencisi ama cep ağaçlığına Arşlığı ihtiyacı çıkar. var. Ve biz de onlara zaten yardımcı olmak istiyoruz. Yani onlara bir ya. ek iş sağlamış oluyoruz. Yani. E, bunları da eğittik zaman içinde. Tabii ki daha eksikleri var ama böyle yani onlarla çok komik olaylarımız evet. çıkıyor mesela yani oluyor net Ge oluyor. Geçen yani. geçen gün mesela vardı bir tanesi. Şimdi çocuk giremiyor kızların arasına. Kızlar hakikaten böyle tanrıça gibi. Ondan sonra ben sinirlendim tabii. Ki. Aldım tepsi yerden. Oğlum bak dedim. <gülüyor> Gideceğim bunun yanına. Gözünün içine bakacaksın. Diyeceksin ki almazsan seni şöyle şöyle yaparım gibi. Öyle işler olursa biz <gülüyor> geliriz zahmetle. <gülüyor> ben be, ne yapıyorsun <gülüyor> de insan filan. Beni izleyin. Şimdi gidiyorsun işte <gülüyor> almayacağım. Ah kalbimi çok kırdınız. Beni çok yararınız Ne olur bir tane alım falan. Ve Deniz Han bomboş tepsiyle evet. geri dönüyor. Evet. Çocuklar böyle aha falan. <gülüyor> Abi şef nasıl sattın falan. Diye. Beni Öyle. çağır tepsiyi bile veririm. Tabii. Net. <gülüyor> tepsiyi de satarım. <gülüyor> tepsiyi de satarım. Peki şey nasıl oluyor? Yani böyle sizin bunlar kendi bordronuzda olan insanlar değil. Hı -hı. Bir, bir network'ünüz sayesinde Hı -hı. bir iş Hı -hı. geldiğinde Hı -hı. siz de onlara bir şekilde ulaşıyorsunuz. Evet. Ya hiç şey olmuyor mu? Ya kusura bakma bizim bugün müsait değil falan. Hani böyle bir ...patladığınız bir, ya, bir şeyler oluyor mu ya? Yani? Genelde mümkün değil. Genelde işler altı, çok önceden çok bir, geliyor. Geliyor ha. Hı -hı. Ona göre planlayıp programlayıp yazıyorsunuz. Bir çok keyifli olduğu için... ...hakikaten bizle çalışmak... ...biz evet hani işimizi çok ciddi yapıyoruz ama... ...çok da eğleniyoruz hmm. işimizi yaparken. İşimizi çok sevdiğimiz için. Dolayısıyla ve gittiğimiz yerler de çok kaliteli ve güzel işler. E, onlar da bir tecrübe kazanıyorlar ve çok keyifli ortamlarda oluyorlar. Dolayısıyla hiçbir kaçırmak istemiyor. Yani bir şekilde bir muhakkak şey ayarlıyorlar yani. ...işlerini ve güzel, geliyorlar. Güzel, süper. Tabii şehir dışı işler daha zor oluyor değil mi? Ee, daha zor oluyor. Ama çok da keyifli oluyor keşfetmesi. Ama buradan yükleniyoruz tabii arabaları. çünkü malzeme şey bulmak gidiyor. Çok zor oluyor. Yani ikinci ya da üçüncü gittiğimiz seferde zaten öğrenmiş oluyoruz. Çünkü gittiğimizde zaten bayılıyoruz oranın pazarını gezelim, kasabıyla arkadaş hmm. olalım. İlk gidişimizde zaten bağlamış oluyoruz bütün oradaki. Zaten küçücük yerler bunlar. Tabii tabii. Ee, tabii bahsettiğim Bodrum, hani tabii, tabii. İzmir falan bu tip yerler tabii, değil, değil ama daha küçük yerleri de gidiyoruz. E oralarda bütün sistemi kurmuş oluyoruz. İkinci gittiğimizde bayağı rahat oluyor yani ablalar, abiler orada. <gülüyor> Güzel. kanka Güzel. olmuş oluyoruz yani. Parça arası mı diyorsun? Verelim. verelim. verelim. Bir parça verelim. Peki. How long has this been going on diyelim? Diyelim. Paul Motian ve Rebecca Martin'den gelsin. Keyifli bir parça. As tried, in little dotted Swiss. I was kissed by my aunts and my cousins and my sisters. Sad to tell, it was hell—an inferno worse than Dante. Oh, my dear, I swore Never, never more On my list, I insisted That kissing must be crossed out Now I find I was blind And obeyed Doubt. I could cry salty tears where have I been all these years listen you been going on, there were chills up my spine, and some thrills I can't define, this sway. how long has this been going on oh I feel that I could melt into heaven I am hurt I Columbus fell Finding another world Kiss me once Then oh once more What it does I was before wanna break <laughs> for heaven's sake How long has this been called when ...akşamlar laflıcaz dinleyicilere... ...program çok hareketli devam ediyor... ...ilk defa iki konuk bir tane ağırlıyoruz... ...Zeynep Düvenci... ...Deniz Hande Adelen... Ee, o, yüzüm... ...iki konuk... ...keyifliymiş değil mi? İki konuk keyifli bundan sonra konuk sayısını <gülüyor> arttırabiliriz... Ee, ...konuklar da böyle arada atışınca güzel oluyor... <gülüyor> Daha ...bu atışma siz <gülüyor> Daha görmediniz... <yok>. ...siz bizi bir mutfakta bazen <gülüyor> görseniz... ...bir, bir dahaki sezona var... ...kıyamet... ...kıyametin <gülüyor> <koptuğu atışmalar. gülüyor> ne fena. Peki bütün bu hmm, yüzme, işte Yemek. yeme, içme, iş kazaları, eğlenceli iş kazaları. Bunlar içinde başka hobiler de var. Denizanın ee, Denizanın bir de e, televizyon program var. Biraz oradan girelim. Evet, hobilere de, gidelim. Dişi Türk'te Gurme kanalında Evdeki Restoran adında 52 programlık bir çekim yaptık. 52 bölümlük bir program evet. yaptık bu sene. Çok keyifli çok başarılı oldu programın konsepti şuydu bana ne yapmak istiyorsun diye sorduklarına ben dedim ki yani insanların evde yapabilecekleri restoran yemekleri olsun Atıyorum işte penne arabiyatta Efendime söyleyeyim işte cafe de Paris soslu bonfile vesaire Ve şu şekilde belirledim konsepti her program bir ülkeye gidelim O ülkenin en çok sevilen ondan sonra işte başlangıcını ana yemeğini tatlısını yapalım Süper. Bunları yaparken bunların tarihçesinden, nasıl ortaya çıktıklarından bayılır tarih Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunları e, izleyiciye en pratik, en kolay şekilde nasıl yapabileceklerini anlatayım. Yaptık 52 bölümü çektik. Güzel dönüşler oldu. Ondan sonra başarılı bir program oldu. Ben de çok keyif aldım. Yani meraklısına çok güzel hani. Çok, ama bunun Aynen. arkasında bir araştırma var. Hem nasıl ya yani. oturuyordu iki gün ders tabii çalışıyordu. Tabii başka türlü olmaz. Evet evet, evet. yani yaptığı yani yemeklere yaptığın yemekleri e, yani hem tabi buluyorsun hangi yemek yapacaksın şimdi İtalya yapıyorsun atıyorum İtalya yapıyorsun e, Almanya yaptın Fransa yaptın Amerika yaptın İngiltere yaptın işte Afrika'ya gittim ben. E sonra bir gün yine İtalya ya geliyor e bu sefer başka yemekler başka tatlı bulman lazım hepsinin işte tarihçesine. Kim bulmuş, nasıl yapmış, nasıl ortaya çıkmış güzel bir şekilde çalışıp bunu da program sırasında eğlenceli bir şekilde sütükleyici bir şekilde yemek yaparken izleyiciye aktarman lazım. Bunun için de sıkı bir şekilde çalışıyordum. Güzel. Mesela benim bildiğim tarihçesi olan tek yemek gulaj. Ay, <gülüyor> evet. Osmanlı gitmiş. Macaristler'e diyorsun. Evet. Kuşatma sırasında <gülüyor> evet. askerlere yemek yapıyor ve içine ne buldularsa atıyorlar tabii. askerler beslensin diye. Yemeğin adı Kul Aşı. Kul Aşı. Oradan gelmiş gulaj olmuş. Gulaşı. Güzel. Şimdi biz de yapıyoruz onlardan alıp. Evet. Aynen. Evet. aynen. Mesela makarnayı da öyle biliyorum ben. Doğru mu? Orta Asya'dan gelen makarna bir şey. Makarna Çin'den geliyor bir kere. Ç Çin'den evet, aynen. mi? Aynen. Orta Asya'dan önce Çin'den. Çin'den. Tabii tabii. Yani onların Çin'den. bir kere noodle eriştesi noodle'ı falan. O <gülüyor> e Oradan geliyor Avrupalı şeylerin e, kaşiflerin Marco Polo yaptıkları. getirmiş Marco Polo Çin'den İtalya'ya götürmüş Aynen. seferlerle oradan erişte geliyor Avrupa'ya oradan da bunu İtalyanlar alıyorlar ve bu bir e, fakir yemeği olarak evet. ortaya çıkıyor Ondan sonra zamanla işte e, domates geliyor Amerika Amerika'dan falan. E, soslarla beraber bütünleşip bu yemekler ortaya çıkıyor. Başka ne var ya? Çok güzel böyle bir tarihçesini evet. dinlenen öyle. Oh neler. Ben neler yok ki ya. Ee, bir mesela Avusturya tatlısı var. Benim anlatırken en çok keyif aldığım buydu. Kaiserışmarın diye bir <gülüyor> e, Avusturya tatlısı var. Söylemesi bile zor. Aynen. Kaiser'in <gülüyor> Kaiser saçmalığı, dağınıklığı diye Değil? geçiyor Aa, aslında. E, Kaiser adında bir Avusturya kralı var. Bir gün karısıyla beraber Avusturya işte Alplerinde böyle dağlarda gezerken bir karınları acıkıyor ve bir köylünün evine giriyorlar. Köylü de çok heyecanlanıyor. Diyor ki karısı işte kral geldi. Bizim buna mükemmel bir yemek sofra yapmamız lazım. lazım, sofra yapmamız lazım. O zamanlar en pahalı malzemeler alıyor işte. Tereyağı, un, yumurta, süt en zor bulunan, en pahalı ürünler. Bunlardan bir tane pankeke e benzer bir yemek yapıyor. Tam pankeye ki böyle bir tarafı kızardı, döndürecek. Elle aya birbirine dolaşıyor, Kral içeride ya. Karısıyla beraber. Pankek parçalanıyor. Bu da aman be diyor. Battı balık haniler. iyice parçalıyor, parçalıyor pankeki böyle. Süper. Çok iyi Ondan yani. sonra işte içine ne bulursa koyuyor. Daha çok tereyağı, daha çok Tek şeker, işte e, romda beklettiği kuru üzümleri kuru üzüm. koyuyor falan filan. Ondan sonra sunuyor şeye. erik erik sosuyla beraber evet. krala sunuyor. Kaiser de diyor ki bu hayat medeni en güzel şey diyor ya bu bu dağınıklık bundan sonra benim dağınıklığım Kaiser Schmarin olarak geçsin. Çok iyi. He, bu da işte bak. benim gerçekten de işte Avusturya'da çalıştığım dönemde hem işte öğrendiğim hem de yapmaktan çok keyif aldım e, tadından. Yapıyor yani, musun bunları cateringde? Yapıyoruz. Yapıyor, ya. yapıyor. Yapıyoruz yapıyor, yapıyor. Süper. Çok, çok, çok. Böyle, böyle bütün yemeklerin işte hem hikayesini şahane, e, anlatıyorsun. Şahane. Ne demişler e, öğrenmek istiyorsan öğret. Evet, <gülüyor> ne güzel. Ne güzel. En Zeynep zor. sende de var yemek ben harici bende evet yani e, marka anlaşmalarım oluyor onlara işte dönemsel çekimler yapıyorum hmm. işte tarifler bunu da instagram kanalımda hmm. işte sayfamda yayınlıyorum kendi şahsi Orada bir yüksek bir takipçilerim var, aile evet. oldum. Enteresan ne bir güzel. meca orası da tabii, yani. Tabii, Hakikaten... Yeni takipçiler de gelecek. Nasıl bulacaklar? <gülüyor> evet, nasıl bir kere evet <gülüyor> bir adresleri verelim. Ya yani evet, zeynet.duvcı ee, orada ben yeni şey tarifler paylaşıyorum. Çok kolay, evde yapabilecekleri çocuklarına ailelerine işte kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği. E, seyahat ettiğim zaman noktaları, oradaki yemekleri paylaşıyorum. Bir de ben deli dolu bir kadınım. Böyle sabahları şarkılarla başlıyorum güne falan filan. E spor yapıyorum yani... Bazen güzel psikolojik mesajlar veriyor oluyorum bu halime göre. Bayağı bir, orada da güzel bir ailem var yani. Süper, süper. Evet, evet. Orası güzel, gidiyor. Güzel. Peki, bir de seramik var. Seramik evet, var, seramik. evet. Ama seramik yani o kadar dolu bir programımız var ki, sabah antrenman, sonra bütün gün mutfak, ondan sonra kızlar, evde onların okulları, dersleri, onlar bunlar. Hobi az bir vakit kalıyor. Onda da herhalde ne bileyim, mutfakta da böyle yoğuruyoruz ediyoruz ya, o seramik ondan belki iyi geliyor. Ama tabii inşallah ileride daha fazla vakit bulacağım. Çünkü yemek yedirmeyi çok seviyorum. Servis tabakları çok güzel. Kendime daha çok servis tabağı yapmak istiyorum mesela mikberden. Harika. Evet. Şahane. şahane. Güzel. Bir şey soracağım. Hep şöyle bir laf vardır. En zor iş sahanda yumurta yapmaktır diye. Allah Allah. Var mı böyle bir hikaye? Omlet. Omlet, omlet, omlet mi? Omlet. Fransız yeme içme okullarında geçme şeyi Bravo. ömrettir. Yani. Ona, o filmlere bile yansımıştır aynen. yani. Aynen. Ona derler ki bebek poposu gibi olması lazım. Aynen. Evet. <gülüyor> yani çevirdiğiniz zaman içerisinin e, scrambled egg evet, çırpılmış yumurta gibi olması. Evet. Dışının da pürüzsüz e, dümdüz bir e, texture olması lazım. Aynen. Onu yapmak birazcık evet. El becerisi istiyor evet, değil mi? Evet. Isteyen bir, şey. bir de bol tereyağı istiyor. Ki yani yaparım ama hiçbir zaman da tercih etmem. O o şekilde omlet yapmayı ben böyle yumurtayı birazcık fazla pişmiş seviyorum. Kızarmış kızarmış biraz daha kızarmış seviyorum. Evet, ben de. Güzel. Evet, evet. Bu iyi yapmak için önce bebek yapmak lazım. <gülüyor> ben, ben bebek babasını. Evet. Kibiri <gülüyor> bir şey yapalım yani. Evet, bebek artık aynen, yapmayalım anlayasın. Bence hiç birimiz bebek artık <gülüyor> yeter. Belki Denizhan sen. <gülüyor> evet evet sıra onda yani. Biz sen ya biz yani, bence saldık yani. O zaman pişiyoruz. biz Denizhan'ın bebeğinin poposunu okuyup onu görebilir miyiz? Tamam anlaştık. aynen aynen Evet güzel. Peki, Yine bir parçaya gidelim. Bir parçaya gidelim. Ne geliyor? East of the Sun. Sun geliyor. Lee Konitz ve Walter Lanktrio'dan. Yine keyifli bir parça. parçayla sizlerle ne güzel, birlikteyiz. Ne güzel. Sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine e, yavaş yavaş çok çok keyifli. çok e, Dolu dolu geçen bir programın çok sonuna gülüyoruz. geliyoruz. Program çok <gülüyor> keyifli. Evet çok güldük, eğlendik. Çok güzel, ee, güzel hikayeler Çabuk. dinledik. Sevgili Zeynep'ten, sevgili Denizhan'dan. E, e, çok çok tekrar teşekkür ediyoruz. Ha, Şimdi de. son e, soru da her zaman yaptığımız gibi gençlere ne mesajları var? Yani siz zaten çok gençsiniz. Gençlere ne mesaj vereceksiniz? Çok merak ediyorum. Ee, ama ona geçmeden önce bir sizin gelecekle ilgili bir projeleriniz var mı? Her gün. Sizleri nerede göreceğiz? <gülüyor> belki 5 sene sonra belki 3 sene sonra onları merak ediyoruz. Onu da hani, hafif hafif gençlerine mesaj vereceğiz. Ona bağlayabilirsek çok seviniriz. Tabii. Bizi her an her yerde görebilirsiniz. <gülüyor> Biz her gün yeni bir projeyle uyanıyoruz. Bir kere şu an bir e, pilav markası üzerinde Çalışıyoruz Zeynep'le beraber. Ee, çok yakın zamanda bir... Zişitpaşa'da e, dükkanımızın biraz üstünde bir pilavcımız olacak. kapanı pilavcısına rakip mi geliyor? Biz biraz değişik, <gülüyor> biraz değişik bir olacak. olacağız. pilavcısıyız biz. <gülüyor> Aynen. Ee, yani klasik pilav da olacak nohut, tavuk. Onun dışında böyle e, beslenmesine özen gösteren, sağlığına dikkat eden, spor yapan... Çok diyor verme gelip keşfetsinler. Burası ben. şey mi? Bir... Restoran mı çok olacak küçük, burası? Küçük, küfe büyüklüğünde diye düşerler. Tamam, Yoksa hani Kulbe böyle cemekanlı arabalarda pilav satıyorlar öyle mi? Evet, yani. o... Bir pilav, bir o kat pilav, bir kat, kat nohut, Onun bir kat... Onun şey, <gülüyor> dükkana evrilmiş, evrilmiş yani. Abi. Birleşik ben, bir dükkan aynen. Onun dışında da inşallah e, Zeynep'le bir güzel bir restoran projemiz de var. Yani catering işi evet çok keyifli ama... restoran, yani Catering'de ne yapacaksın, kaç kişiye yapacaksın, ne servis edeceksin sürekli belli. Ama restoranda işte gelecek misafir sayısı, ondan sonra ne sipariş edecekleri bir sürpriz, bir muamma. O mutfakta o ateşi yapar. Daha yap çok kavga mı? etmek için <gülüyor> <gülüyor> düşünemiyorum öyle bir durumda, Peki, neyse ben yani, önde olacağım. Yani catering işi bitecek <gülüyor> ha, yo, yo, yo. değil değil ha, mi? Tamam. Öyle bir şey yok. büyüyoruz. Tamam. Mutfağımızı büyütüyoruz, o Aman da plan içinde. Yani. Evet içinde. Evet. Çocuklar bir gün İzmir'de dolaşıyorum, fotoğraf çekiyorum, kızda Rahası Hanı vardır. Bu alışverişim falan döndüğü Hı. yerlerde fotoğraf çekerken bir baktım bir kuyruk. Allah Allah dedim bunlar ne kuyruğu burası? Ben de girdim kuyruğun peşine ne olacak diye bekliyorum. <gülüyor> Bakmadan. Bakmadan girdim. <gülüyor> Böyle şey. bir yere gidiyor kuyruk. Geldi geldi bir restorana geldi. Restoranın karsonu kapının önüne doğru çıkıyor hafif. iki kişi diyor. İçeriden iki yer boşalıyor. İki kişi giriyor. Biri bir yere biri bir yere oturuyor. Hı. Sen iki kişi beraber gitmesin hiçbir önemi yok. Güzel. Ve orada yediğim pilav ve işken işkembeli nohutun oh tadı Allah. muazzam unutulmaz bir şey. Sonra o kuyruğa çok girdim. Yutkundum. Pilav <gülüyor> Pilav inanılmaz pilav bir şey. Ben de yani mesela dışarıda bir özellikle bir spor yaptığım, işte beslenmeme dikkat ettiğim dönemde dışarıda bir acıktığında ne yesem ne yesem aklıma tavuk pilavdan başka bir şey gelmiyor ve direkt o çevrede Muhit'te nerede bir tavuklu güzel bir tavuklu pilav, pilav yiyebilirim yedim. ona bakıyorum. Çünkü işte içinde karbonhidratı var proteini var. Güzel. Her şey dengeli bir şekilde. Güzel Öyle. bir tereyağlı olur. Tereyağlı. Evet. Tabii ya. Tereyağsız plan. Tereyağsız olması. Yani yanında tabii. bir ayran belki Aynen. bir turşu. Bundan güzel bir yemek. Süper. <gülüyor> acıktı. <Zor yani>. Bizimki <gülüyor> acıktı. Dört <gülüyor> gözle bekliyoruz vallahi sizin mekanı. <gülüyor> ya bir, de, bir de bir sorum daha var. Benim klasiktir bu soru. Evet, çok sevdiğim bir konu bu benim. Aa, dünyada hiçbir kıtada olmayan hiçbir ülkede olmayan ve hiçbir ırkta olmayan bir şey var Türkiye'de yeme içme kültüründe. Kokoreç. Hayır, bir buçuk porsiyon. Bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> bu bu Ahmet'in ta Ahmet takıntısı, takıntısı bence bu. Evet. bu yani. her, her programda sorarım. Sorarım bunu çünkü. Çünkü buna çok takılıyorum. Bir porsiyon... Az geliyor. E hayır, bir porsiyon. Normalde yurt dışında bir porsiyon yedi mi bir kişiyi doyurur. One <gülüyor> portion yani. Ama burada bir porsiyonun içinden küçülte küçülte... ...bir porsiyon bir insanı doyurmayacak hale gelince... ...Türkler bir buçuk tabii. icat etmiş. Tabii, tabii. Bizim pilavlar bir buçuk olmayacak, değil mi? Siz nasıl isterseniz. Bizde <gülüyor> müşteri memnuniyeti Bizde var. Öncelikli. Bizde bol kepçe. Bol zaten, kepçe. zaten bizim Katy'nin şef stüdyolarına da gelenler evet, yalvarıyorlar. Her zaman bize. yani sürünenek dönüyorlar oradan. <gülüyor> i̇şte böyle. Evet, olması gereken. <gülüyor> Aynen. Bu. Aynen. Tabii ya. Yalvarırım süper. artık yemek <gülüyor> gönderme değil. Süper, <gülüyor> <diye geliyorlar. gülüyor> süper. Peki e... gençlere ne evet. diyoruz? Ah, Şimdi, evet. Gençler, Özellikle gençler. bu kulvarda yol almak isteyen gençlere ne mesaj gençler. vereceğiz? Gençler, ne istediklerini bilsin, kısa yoldan kolayca para kazanabilecekleri meslekler akıllarının bir ucunda dursun ama aşçılığı gerçekten istiyorlarsa ve gerçekten iyi bir şef olmak istiyorlarsa sebat. O yemeğin başında yemek pişerken kendilerinin de pişmesi gerektiğini unutmasınlar, sebat etsinler Eğer bir şeyi gönülden gerçekten isteyerek yapıyorlarsa istedikleri şey onlara zaten gelecek günün birinde bu bir sene olur, iki sene olur, beş sene olur. Ama gerçekten aşık olduğun, tutkulu olduğun şeyi yaparsan o şey seni buluyor. Evet. Kipar. Ve gerçekten ihtiyacımız var onlara. Yani en büyük eksiklik şu anda e, şef. Yani hani yetiştirebileceğimiz Hı. arkadaşlarımız, gençlerimiz yok. Çok kısa sürede, kısa yani başarıya kavuşmak istiyorlar ama o zor. Hele mutfakta çok zor. Çok zaman istiyor. Sabırlı gençlere... Çalışkan gençlere, istikrarlı gençlere ihtiyacımız var. Buradan almak istiyorum gerçekten. Zeynep dediğin çok doğru mesela. Yurt dışında gittiğimizde ben yani özellikle İtalya'da ve Fransa'da restorana gidiyorsun. Bakıyorsun hmm. ki 3. jenerasyon evet. aynı restoranda çalışıyor. Evet. 100 senelik restoran. Evet. Türkiye'de 100 senelik restoran var mı? Yok. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Yani şey vardı en son, pastane vardı Taksim'de. Markiz. vardı. O Geçmiş olsun. Onu da, da götürdüler. Evet, onu da kapattılar. Tabii. Biz hep maraton koşmak yerine 100 metre koşmaya alışıyoruz. Evet. Ee, işte sabırsız, sabırsız. Demincek Deniz evet, söylediği kısa de o. Sürede... Orada e, ateşle birlikte pişmek gerekiyor. O da maraton koşmak demek. Evet. Aynen öyle. Evet, Aynen öyle. evet. evet. evet. Peki ee, harika bir program oldu. Abi, çok çok teşekkürler Ayağınıza sağlık ağzınıza sağlık vallahi biz çok keyif tane iyi aldık umarım Çalmış. dinleyiciler de aynı keyif aldılar Ay, inşallah, inşallah. Ama biz dinleyicilerden daha şanslıyız şimdi güzel tiyolar alacağız. Evet, evet aynen aynen aynen evet <gülüyor> karşılıklı peki, süper. Evet, Türk parçamız, cazcılarından. evet bu son iki sezondur yaptığımız gibi hep e, Türk cazcılardan bir parça seçmeye çalışıyoruz bu haftada. Farklı değil. Volkan Öktem'in çok yakın zamanda çıkmış bir albümünden bir parça gelecek. Deniz diyelim. Deniz diyelim. Ee, i̇yi akşamlar. Iyi hafta sonları. Haftaya. Ee, i̇yi haftalar. Haftaya buluşmak üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi Zeynep, Denizhan çok çok teşekkürler. <gülüyor> Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Öyle. Görüşmek i̇yi üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sev. Ben Atilla Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.